Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Dede, Farık Akgören, Kerim Ağa, Sedat Yılmaz, Mehmet, Güray Yazıcı 11. gün. Kişinin iyi bir Müslüman olmasının delili Malayani'yi terk etmesidir. Kendisini alakadar etmeyen faydasız, lüzumsuz, boş şeylerle ilgilenmemesi, onlara vakit harcamaması, onları terk etmesidir. Yahu ömrünü gününü, nefsini boş yere nasıl feda edersin? Ağzından çıkan sözleri kaydediyoruz buyuruluyor. İnanılır mısın? Malayani mi bilmiyorum ama İslam'ın bazı yönlerine tahammül edemeyenler tuhaf tuhaf şeyler yapıyor. Sanki para kazanmak, bazı günahları mübahale getiriyormuş gibi. Oğlum, herhangi bir haramı vicdanı sızlamadan işleyebilen insan... ...kapı caminin ön safında namaz kılmakla affedileceğini zannediyorsa... ...ciddi tövbe etmiyorsa... ...boşuna, boşuna! Namazda kılmasın mı yani? Namaz insanı fuşiyattan ve her türlü kötülükten alıkoyar. Alıkoymalıdır. Hem namaz kılmak hem fuhşiyatla meşgul olmak hangi akıl tarafından kabul edilebilir? ...bir kısmı ne konuştuğunu da bilmiyorum. Bunun çaresi nedir dedi? Boş şeylerle vakit geçireceğine... ...insan lehine ve aleyhine olan şeyleri öğrenmeli. Onları öğrenmek yasak ama... ...böyle bir zeminde nasıl yerden bir insan yetişecek... ...ben de anlamıyorum. Neden? Neden? İyi insan olmak neden suç kabul edilir oldu? Boş laf, dedikodu, gıybet... ...ne kadar kötü bilen yok. Sahabeden bir genç... ...Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi... Ya Resulullah, annemle bazı komşu kadınlar nafile oruç tutuyorlar. Efendimiz memnun oluyor. Neyi yediyorlar? Maşallah, Allah buyurur. Genç sözüne devam eder. Fakat bütün gün bir arada komşu kadınlar hakkında konuşuyorlar. Şöyle olmuş, böyle yapmış. Bunun üzerine Efendimiz diyor ki, Biz bu oruçtan ne anladık? Allah'ın helal kıldığı yemeği yemiyorlar, suyu içmiyorlar ama haram kıldığı ölü etini yiyorlar. Yazık. Dedem şatır köyündeki tarlalarını ortağa verirdi. Tarla ve tohum bize sürmek, biçmek, kaldırmak ortağa aitti. Mahsul bölüşülürdü. Daha sonra babanız da aynı şekilde yapıyor. Evet. Dedem bir sene köye, ortağına yardıma gidiyor. Şatır köyünde yazın... Öyle ve ikindi vakti herkes tarlada olduğundan camide ezan okunma, namaz kıldırma vazifesi dedeme düşermiş. Dedem namazdan sonra harmana yemek götürürmüş. Bir eşek varmış onunla gidermiş. Dedem eşeğin üstünde kitabını açar, okur, eşek de kendi kendine gideceği yere gidermiş. Kerime anlatıyor. Bizim tembel bir merkep vardı. Her nasılsa hocayı pek dinlerdi. Hacı Veys Efendi hoca kitabını okur... ...merkepte gideceği yere giderdi. Harmana bize yemek getirirdi. E acıkmışız. Sofraya oturur hemen yemeye başlardık. Sabırlı hocam, evliya hocam der ki... Çocuklar... Bu hayvanda bir hal var. Gemiyi soğutmadan size ulaştırıyor. Maşallah. Yahu gözünü sevdiğim hocam. Ben bu kadar sopayla vura vura yürütemem. Sense hiç vurmadan yürüyor kabul edersin. Yürüyor Kerim ağa. Yemeklerin sıcaklığına baksana. Bir gün köyden harmana gidiyorum. Biri altımda biri yedeğimde iki at götürüyorum. Deden ezan okumuş. Cemaat bekliyor. Beni çağırdı. Attan indim yanına gittim. Buyur hocam. Yahu şu karşıda parıldayan bir şey var. <gülüyor> Efendim. O karşı köyün camii. Kubbesini yeni yaptılar. Maşallah. Çok iyi. A benim oğlum. Beş kilometre mesafeden karşı köyün camisini, Hayıroğlu camiini, hayır oğlu görüyorsun da, yanından geçtiğin camiyi görmüyorsun. Dağla şu da abdest al, gel. Namaz kılalım, öyle git harmana. Harman'da babamla hatırasını anlattığım Öksüz Mehmet'in dedemle de hatıraları var. Mehmet gene harman dövüyor, dedem de sapları karıştırıyormuş. Ortada yığılı Malaman'ın arkasında Mehmet görünmez oluyormuş. Dedem diyor ki Öksüz Mehmet'e... Oğlum halkayı dönerken Malaman'ın arkasında kayboluyor sonra tekrar çıkıp geliyorsun. Her seferinde benim yanıma gelince bana selam ver. Her turda mı? Evet her turda. Zor olmaz mı? Bir tane bakalım zor olacak mı? Esselamu Aleyküm. Ve Aleyküm Esselam. Aferin Mehmet'im. Benim Aslan Mehmet'im. Selamlar. Aleyküm Selamlar devam ediyor. Mehmet akşama kadar belki on bin kere dönecek. E, dayanamıyor. Hocam Selam acı oldu. Ne olur izin verdi biraz nefes alayım. Oğlum selamın manasını bilsen sen bana çok dua edersin. Dur sen anlasın. Atlamış düene Mehmet'in yanına ikisi birden hem harman dövüyor hem de selam konusunda konuşuyorlar. Harman yapılan yerin yanında bir ırmak akardı. Dedem Mehmet'e diyor ki... Oğlum ikinde oldum ben ezan okuyayım da namazımızı kılalım Hocam benim abdestim yok Oğlum abdest neyle Suyla hocam Şu akan şey nedir Sudur hocam Aa, Ne duruyorsun Hadi al abdestini de namazı kılalım Üstüm kirli bir hocam <gülüyor> Oğlum kadınların üstü kirli mi Erkeklerin üstü kirli olur mu Olmaz mı Ya Harman malum ter toz Onu demek istemiştim Bunlar namaza mani değil oğlum. Günüp değilsin. Olur mu hocam? Üzerinde idrar vesaire gibi necaset yok. Olur mu hocam? Mazenet yok demek ki. Hadi al de beraber namazımızı kılalım. Öksüz Mehmet abdest almış. Dedem ezan okumuş. İkindi namazını kılmışlar. Namazın ardından dua için ellerini açmışlar. Mehmet Ben şimdi dua edeceğim Sen de cani gönülden amin diyeceksin Olur hocam amin diyeceğim Allah Mehmet abdest saldığı namaza başladı Allah'ım, Namazı Mehmet'e sevdir ağır gelmesin Amin Her ne kadar sureyi bakarada Namaz ağırdır külfetli iştir Fakat huşu erbabına kolay gelir buyurursun Mehmet'i de kuşu erbabından eyla Allah Amin Dedem hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayınca Mehmet'te, Kerim Ağa'da, Ali ağa da... harmanda bulunan herkes de ağlamış. Ertesi gün Mehmet harmana gelince dedeme demiş ki: Bu gece rüyamda rahmetli annemi gördüm. Bana dedi ki: Mehmet, sana analık hakkımı helal ettim. Oğlum ...namazlardan sonra... ...bana da babana da dua et dedik. Hocam duanız kabul oldu. Mehmet'in duası kabul olmayacak da... ...kimin duası kabul olacak Kerim ağa. Mehmet böyle bir günde... ...selam acı olursa... ...bir abdestle namaza başlarsa... ...daha neler olur. Fakat hocam bizim Mehmet... Allahu Ekber'den başka bir şey bilmez. Tamam öğretiriz. Ben namaz surelerini öğretinceye kadar... ...döğene süreceksiniz. Peki hocam... Bir haftada Öksüz Mehmet Fatiha'yı namaz surelerini öğrenmiş. Bir daha da namazını hiç bırakmamış. Kerim ağ diyordu ki... Halbuki biz Mehmet'i Cuma'ya da bayram namazına da götüremezdik. E daha doğrusu bu cahil yetim çocuğa önem vermezdik. Konya'da namaz kılmayanlara denildiği gibi... ...ona da pedrüsler geçerdik. İşte... ...merhum hocamız böyle bir insandı. Her fırsatta vazife başındaymış rahmetli. Her fırsatı değerlendirirmiş. Maşallah. Dedem her konuda titiz ve dikkatliymiş. Çok güzel koyun kırkarmış. Yardıma gelenlerden birisi... ...dedemi koyun kırkarken görünce... Hocam, evinizden koyun kıtmakta da geliyor. Maşallah, çok ünlü Tabii ya. Atalar sözüdür. Senatların en adisi çalgıcılıktır. Onu da öğren de unut gençler. Aman aman, sakın. Sakın öğrenmesinler. Yanımızda gençler var. Büyük sözü diye tutmaya kalkarlar. Taklit ediverirler. Aman sakın öğrenmesinler. Çalgıya gelinceye kadar öğrenecekleri çok şey var. Dedem bu kadar hassas, dikkatli bir zat idi. Hakikaten dedemin bilmediği, yapmadığı iş yoktu. Çok çalışkandı, yorulmazdı. Her şeye öncü ve örnek olurdu. Harman kaldırıp koyun kırdığı gibi çaraş da çiğnerdi. Çaraş çiğnemek ne demek? Çaraş çiğnemek pekmez kaynatmak için toplanan üzümün çiğnenip suyunun çıkarılması demek. Üzümü çuvallara koyarlar. Havuz gibi bir yerin içine çıkıp çiğnerler. Üzüm suyu şıra halinde akar. Leğenlerde toplanır ve kaynatılarak pekmez yapılır. Eminim bu işleri yaparken de boş durmamıştır dediniz. Allah-u Teala'nın sürekli kendisiyle olduğunu biliyor... ...ve kendisi de Allah'la olmaya çalışıyordu. Farkında olmaya değil, farkında kalmaya çalışıyordu tabii. Acaba harmanı, tarlayı, tarlaya giden yolları... İlim ve sohbet yeri eden insan, Konya hayatında neler yapardı? Zaman zaman davetler olurdu. Beni de götürürdü. Ne yapar ne eder, davet ve ziyafet toplantılarını birer ilim meclisi haline getirirdi. Arının çiçeğin özünden ruh aldığı gibi, o günkü sohbetin can alıcı noktasını yakalar, ortaya konar ve gereken dersin alınmasını temin ederdi. Mesela, bir misal hatırınıza geliyor mu? Mesela... E, Mevlid'i dinledikten sonra... ...çay kahve içilirken... ...merhum şöyle söze girerdi. Dinleyin efendiler. Her şeyin özü... ...hülasası olduğu gibi... ...cismin ruhu ve manası olduğu gibi... Manzumelerin ve kasidelerin de ruhu olur Mesela Mevlid'de her zaman dinliyoruz Şu mısralar beni meslediyor Dikkate sevk ediyor Düşünelim Bir kez Allah dese aşk ile lisan Dökülür cümle günah Misli hazam Dil lisan bir defa aşk ile Allah diyebilse dese Sonbaharda yaprakların dökülmesi gibi bütün günahlar dökülür bunu içimizde bir tecrübe eden var mı? Aşk ile bir Allah demek ne demek? Aşk ile Allah diyen tövbe etmiş oluyor. Günahlardan, kirlerden, paslardan aranıyor. Her nefeste Allah adım de müdam, Allah adıyla olur her iş tamam. Allah'ın nimetleri o kadar çok ki farkında değiliz. İnsanoğlu nimet elinden gitmeden kıymetini bilemiyor. Azalarımız baştan başa nimet. Aldığımız nefesler nimetlerin nimeti. Neyin farkındayız ki hocam? Bir kitapta gördüm. Bir nefes için iki kere şükretmek lazımmış. Biri aldığımız nefese, biri verdiğimiz nefese. Nefes almasak yaşayamayız. Aldığımız nefesi veremesek boğuluruz. Dolayısıyla her nefeste Allah Allah demedikçe iş tamam olmaz. Nefes almadığını düşün. Aldın, veremediğini düşün. Sadece bunu düşünebilsek yeter. O zaman bütün meclis ve mevlidlerde millet ...Veyis Efendi Hoca acaba bugün ne konuşacak diye merakla bekliyordur. Dedemin birkaç kere dinlediğim mühim bir tavsiyesini hiç unutamam. 11. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere or se referred on